Allah'ın selamını, bereketi ve rahmeti sürekli üzeriniz olsun değerli dinleyenlerimiz. Foramınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu seri halde devam eden foramımızdan ülkemiz için, yeryüzündeki yaşayan tüm aileler için, hastanık bizi şu anda dinleyen ve izleyen buraya kadar, fiziki gücünü zorlayarak gönülle beraber gelen siz kıymetli kardeşlerimiz için. Sürekliliği olan Yüce Allah'ın Rahmeti, bereket ve rahmeti hiç ama Hiç üzerinizden, evinizden, barkınızdan Gecenizden, gündüzünüzden Eksik ve noksan olmaz Geçtiğimiz dersimiz Tam 19 dersle beraber Bir nevi Konumuzun giriş bölümünü içeren Konuları sizlerle Paylaştık Bunun tek amacı Biz aileyi tüm fertler olarak bilgiyle kuvvetlendirmek istiyoruz. İstiyoruz ki ailenin kuvvetinin altında bilgi olsun. Çünkü bilgiden zarar gelmez. Bir anne, bir baba, bir çocuk, bir kız ne kadar kültürle, bilgiyle buluşur ve onlarla kuvvetlenirse o kadar onda medeniyet, insanlık, karakter yapısının düzgün olması veya kişiliğini Görmeye çalışıyoruz. Bu olmadığı zaman insan ya taklide dayanıyor hayatı veyahut da modaya dayanıyor hayatı, gidişatı. Hayat tarzını test yaptığınız zaman o hayat tarzında doğruları bulmakta insan bazen zorlanıyor. Buna meydan vermemek için biz bu konumuzu böyle kısa bir zaman diliminde değil belki 40, belki 50 derse yaydık. Yavaş yavaş, usul usul, kademe kademe ve bir de yolculuk yapar gibi. Şu anda biz rampadan çıktık tabiri caizse. Yokuşa, o sarp yokuşa girmiştik. Şimdi yavaş yavaş nikah ile beraber bir düzlüğe çıkarttık kulumuzu. Ve şimdi nikahla başlayan bir evlilik hayatıyla karşı karşıya, yan yana iç içeyiz. Ne var ki? Nikahtan sonra aile hayatıyla nikah arasında bir zifaf vardır. Ben bu konuyu buradan ne sizlere ne de kendim olarak aktaracak değilim. Ancak sizlere bir kitap tavsiye de bulunmak istiyorum. Sahasında uzman olarak gördüğüm ve bizzat kendisiyle konuştuğum, görüştüğüm yazdığı kitabı da gözden geçirerek acaba bir yanlışlık, hata var mıdır, yok mudur gibi kendime göre değerlendirdiğim bir kitap var. O kitabın adı Sakın Okumayın isimli kitaptır. Doktor Ünzüle Girişkin isimli bir hanımefendinin kaleme aldığı bu kitabı ben rahatlıkla hem bir tıp gözüyle, bir doktor hanım gözüyle, bir de hanım gözüyle bu mahrem hayatı tüm incelikleriyle dile getirmiş ve bunu bir ailenin, hanımının, erkeğinin, evlenecek kızlarının okumasını tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde... Bunun alakalı vereceğim mesajı da burada noktalamış oluyorum. Ben aile hayatına geçiyorum inşallah. Bugün kişilere takdim etmiş olduğumuz 21. dersimizle nikahla başlayan evlilik hayatına merhaba diyerek giriyoruz. Ev ortamında hayatımız ve yönetimimiz, idaremiz konularını yaklaşık size 10 ders içerisinde Aktarmaya Uygulanabilir hale gelen Projeleri Sizlere takdim etmeye Ve bunları yaptığınız zaman Evlerinizin Aile hayatıyla dönen Çarkının ne kadar güzel Ne kadar mutluluk ve Saadet kokusunun Kokmuş olduğunu Hep beraber yaşamış ve görmüş olacağız Bu bakımdan Konuyu madde madde Ama her birini tamamlayan birbirlerini destek veren cümleler ile, ifadelerle, bilgilerle ve örneklerle takip edeceğim. Birinci konu, işte 80-90 metrekarelik eve cehizinizle, mehrinizle karı koca olarak girdiniz. Bu karı koca hayatında önce bu hayatı yaşayan bir erkek var, bir de hanım var. Burada bir yanlışı düzelterek bu bey ve hanımefendinin gerçek kimliğini ortaya koyalım. Günümüzde büyük çoğunluk karı koca hayatında üstün olan kimsenin erkek olduğu üzerine durmuşlardır. Acaba karı koca yani hanım bey arasında bulunan üstünlük konusunun Mahiyeti nedir? Yani bunun esprisini, hikmetini, arka bahçesini önce bir kabul edelim. Bir Farklılığın getirdiği bir üstünlük vardır Farklı oluşun getirdiği bir üstünlük vardır Bu üstünlüğe izafi üstünlük denir Bu meyvelerde de görülür Peygamberlerin hayatında da görülür Kadın erkeklerde de görülür, hepsi gözükür Ne demek bu? Şu anda diyelim Türkiye olarak kış atmosferine girdik. Her ne kadar havalar sıcak gitse dahi. Ama dudak zevkimize, damak zevkimize en uygun gelen meyve nedir? Portakaldır, limondur, mandalindir. Ama karpuz kavun görseniz o Temmuz-Ağustos ayındaki damak zevkinize pek uyum sağlamaz. Ne demektir bu? Kış mevsiminde yenilen portakal mandalina şu anda yaz mevsiminde yenilen karpuzdan üstündür. Bu özellikleriyle. Ve yaz mevsimine geldiğimiz zaman bir karpuz meyve olarak kış mevsiminde yenilecek elbette ki portakaldan üstün olur. İşte bu üstünlüğe ne denir? izafi üstünlük denir. Veyahut Musa Peygamber şu şu şu özellikleriyle Lut peygamberden üstündür. Ama Lut peygamberde şu şu şu özelliklerle Musa peygamberden üstündür. İşte bu üstünlük gibi anlaşılmış olan bu farklılıkla herhangi bir e, takva veya bir Allah korkusu gibi konuyu gündeme getirmiyoruz. Hanım kardeşlerimiz yani kadınlar şu şu özellikleriyle erkeklerden üstündür. Erkekler de şu şu özellikler ile hanımlardan üstündür. Erkekler çalışmasıyla, kazanmasıyla şu özellikler elbette kadınlar üstündür ama hanımlar da evdeki işleriyle ne yapar? Erkekten üstündür. Bu üstünlüğü hiçbir zaman bir kimse kendisine bir e, payanda gibi bir delil olarak kabul edemez. Bu böyle kurulmuştur bu düzen. Bitkiler aleminde öyle, hayvanlar aleminde öyle, insanlık aleminde de Yine böyledir İki Görevden Sorumluluktan gelen bir üstünlük vardır Görevden vazifeden Sorumluluktan gelen bir üstünlük vardır İşte bu da Erkeğin üstünlüğüdür Bu erkeğin üstünlüğü Sevaplandan değil Erkek kadından faziletli olduğundan dolayı değil ya Görevden dolayı Cenab-ı Allah erkeğe diyor ki Senin iki tane temel görevin var Bu iki temel görev senin üstünlüğünü sağlıyor Birincisi nedir? Nafaka Yani evlenmiş olduğun Hanımının tüm ihtiyaçlarını, Fiziki ihtiyaçlarını Psikolojik ihtiyaçlarını Sosyal ihtiyaçlarını Hepsini karşılayacaksın İki yönetmek İdare edeceksin yani İşte bundan dolayı Erkekler Hanımlarda nedir üstündür Bak bu üstünlük takvaya dayanıyor mu? Yok. Sevaba dayanıyor mu? Yok. Cenab-ı Allah'ın o çok önemli kulu, mübarek bir kulu, değerli bir kulu olarak bir üstünlük var mı? Yok. Göreden kaynaklanıyor. Diyelim ki, Konya valimiz, makam itibariyle, efendim, Meram, belediye başkanından üstündür. Üstün doğru. Makamıyla, rütbeti nedir? Konya valisi, Meram, belediye başkanından nedir? Üstündür. Bu üstünlük, Görevden kaynaklanıyor Yani valimizin sorumluluğu geniş Yetkisi ona göre imkanlar ona göre Ama Meran Belediye Başkanımızın da Yetkisi imkanları valiye göre altdadır. Ne yapıyorsunuz vali Belediye başkandan Şu şu yönlerde üstündür Erkeklerde evlenmiş olduğu Hanımlarına neden dolayı Onları yöneteceğinden dolayı Bir iki Nafakasını mali imkanlarıyla Hanımını rahatlatacak Fiziki şartlarını, giyimini, kuşamını, yemesini, içmesini vesairesini karşılama görevinden dolayı Allah ercal kavamun ale nisa demiş. Erkekler kadınlar üzerine üstündür yani kavmandır. Bu nedir? Göreve ve sorumluluğa dayalı olan bir üstünlüktür. 3. bir üstünlük vardır ki bu da fazilete dayalı olan üstünlük. İşte geldi. Altında sevap yatıyor. Cenab-ı Allah'ın rızası yatıyor. İlahi bir aferim yatıyor. Tebrik yatıyor. Tebrik ederim seni. Namazını çok güzel kıldın. Çok güzel tesettürü beceriyorsun. Aferin. Konuşmandan memnun olduğum derecesine Cenabı Allah'ın razı olduğu ameller sebebiyle bir üstünlük vardır. İşte bu üstünlüğü de Cenabı Allah ölçüsünü koymuş. İnne akramakum indallah etkakum. Sizin içinizde en üstününüz fazilet olarak Kalite olarak, değer olarak, kıymet olarak Allah yanında, Allah indinde Büyük bir değere sahip olma özelliğiyle kim üstündür? Allah katından gelen ilahi ölçülere riayet ederek hayat tarzını o biçime sokanlar üstündür. İşte buna biz ne diyoruz? Fazilete dayalı, sevaba dayalı, ilahi rızaya dayalı olan bir üstünlüktür. Bu üstünlükte bir motomat üstünlük yok. Ya kadın üstündür, Hatta bakıyorsunuz annesi var babası var ama bir tarafta öyle bir 18 yaşından namuslu bir kız var ki sanki hayat tarzında Hazreti Meryem'i görmek istiyorsunuz. Hazreti Meryem kokuyor o kızdan. Bu kızımız o kimliğiyle anasından da üstün, babasından üstün. Gün gelir efendim büyük camide vaazlık yapan vaazdan üstün olur. Çünkü bu üstünlüğün ölçüsünü Allah koymuş. Takva diyor Allah-u Teala. Öyleyse o 80-90 metrekarelik evimizde aile hayatımızı başladığımız andan itibaren beyler olarak, bayanlar olarak, karı olarak, koca olarak, hanımlar olarak, erkekler olarak bu üstünlüklerimizin mahiyetini, kimliğini, tarifini iyi kavramalıyız. Bunu böyle yapmadığımız zaman, böyle yapmadığımız zaman bu sefer kadın aşağılanıyor. Kadın bir hizmetçi bir görülüyor. Kadın dövülecek, ses çıkmayacak. Kadına hakaret yapılacak, sesi çıkmayacak. Yani şamara olan olacak kadın. Karşısına konuşmak mümkün değil. Konuşmayacaksın, etmeyeceksin. Ya yani ya nedir bu? Köle midir? mi nedir bu? İşte bu anlayış olmayınca. Bu anlayışı sezdiği zaman, anladığı zaman, kavradığı zaman evli olan bir koca ne diyor? Hatına karşı hatun. Bugün çok zor bir günüm. Allah için bana bir dua et, biliyorum. Senin duan çok müstecapdır Allah'ın de. Bakıyorum çünkü namazına ben namazına gözden geçirdim. Sen çok ilerdesin ben. İnşallah Allah indinde namazın böyle değer kazanmış olur. İşte bu fazileti, bu erdemi, bu güzel paylaşım ahlakını elde etmek için bir erkek, hanımındaki o mücevheratı manevi mücevheratı 24 ayar altın değerindeki kıymetini anlamak için önce aile statüsündeki konumunu bilmesi lazım. Ben babamdan böyle gördüm, ben toplumdan bunu gördüm, dedemden bunu gördüm mantığıyla evlilik hayatı sürmez. Aile hayatımızın buna paralel olan bir başka konu var konusu vardır ki bu da karı koca arasındaki farklılıklar. Karı koca arasında yani kadın erkek arasındaki bu farklılıklar aile hayatının monotonluğunu önlemek içindir. Şimdi önümde bir çiçek görüyorsunuz. Şu anda üç tane renk var. Beyazı var, biraz yeşilimiz var. Bir de sarımsı var burada görüyorsunuz. Ama bazı çiçeklere bakarsın ki rengarenk oluşmuş. Tabiata bakınız. Siz Allah'ın yarattığı tabiat dekorunda bir monotonluk görebilir misiniz? Yok yani bıkmıyor, insan usanmıyor. Elması farklı, armutu farklı, karpuzu farklı, her şey farklı. İnsanlara bakıyorsunuz, ne kadar farklılık var? Allah Allah, bir parmak izine bakıyorsunuz. 6 milyar şu anda yerine farklı parmak izi vardır. Kadın erkek arasındaki Yüce Allah'ın lütfetmiş olduğu bu monotonlu önleyici farklılıklar ne yatıyor? Aile hayatına rengarenk bir hayat tak. Yoksa usanırlar. Yoksa bıkar insan. Yani tek bir hayat, tek düzevi olan bir hayat, tek bir renk, tek bir yemek, tek bir meyve insan pıktır Ama sabah kahvaltı yapıyorsun, çay içiyorsunuz, öğlen geliyor, börek yiyorsunuz, akşam gelir çorba içiyorsunuz. Cenab-ı Allah yani bitkiler aleminde, hayvanlar aleminde, insanlık aleminde, tabiatta hep böyle farklılıklar yaratmış. Zıt farklılıklarla başlıyoruz komiserim. Bunlar bir düzenin. Bir intizamı, bir ahangi, ahangi ortaya koymak içindir. Bunu anladığımız zaman, ha beni yaratan Allah bana farklılıklar vermiş, evlendiğim hanıma da farklılıklar vermiş. İşte bu farklılıklara ne yapmak lazım? Bir taraftan bizim hayatımızı monoton olmaktan kurtarıyor. Çünkü biz 50-55 yıllık bir ortaklığa imzalttık nikahla beraber. Bir ticaret yeri değildiyiz ki. Bu bir insan bu bir insanla beraber öyle bir konuya imza attık ki... ...dünya boyutuyla bitmeyip ahiret boyutuyla devam edecek. Ve inşallah ebedi olarak ben bu ortaklığın bozulmadan... ...cennette de oluşmasını istiyorum diyen bir kadın veya bir erkek... ...kocasıyla veya hanımıyla olan farklılıklarına hem saygı duyar. Çünkü bu farklılıkları ortaya koyan yaratan Allah'tır. Yaratıcı böyle yapmış çünkü. Seslerimiz farklı olduğu gibi... ...bir takım temelden, cinsiyet farkından kaynaklanan... ...farklılıklara ne kadar saygılı olduğumuz gibi... ...bizde olup, sizde olmayan, sizde olup, bizde olmayan... ...bazı farklılıklara saygı duymak... ...altyapı olarak aile hayatımızın dönen çarkına... ...canlılık kazandırıyor. Adeta aile hayatımız her gün güncelleşiyor. Her gün, her saat. Eğer karı koca... Birbirlerine bıkmış veya uslanmışlar ise Allah'ın lütfetmiş olduğu bu farklılık ve yeteneklerini işlev haline getirmediklerinden dolayıdır. İşte bu işlev haline getirmek için de eğitim şart. Bilgi şart. Eğitim tezgahına müracaat etmen şart. Bunu ortaya koyduğumuz zaman bir takım nasıl ki boş bir arazi yapıyor bak. Oraya gidiyorsunuz, ekiyorsunuz, bakıyorsunuz bir şeyler pişiyorsunuz. Ekmeden biçebilir misiniz? Biz ne diyorduk? Evlilik hayatı nedir? Vererek alma sanatıdır. Bunu defalarca söylüyorum. Sık sık söylüyorum çünkü. Evlilik vererek alma sanatıdır. İşte karı koca arasındaki geçtiğimiz dersimizde nikahlarını akt etmiş olduğumuz canlı bir örnekle tüm sizlere göstermiş olduğumuz bu kardeşlerimiz başta olmak üzere onun şahıslarında şu anda yeryüzünde Türkiye'de bizi şu anda dinleyen Tüm kardeşlerime söylüyorum ki Nikahla beraber başlayan aile hayatınızda Allahu Teala monotonluğu sizden kaldırmak için Bizlere farklılıklar vermiş Bu farklılıklar rengarenk geçecek bir hayatı sağlamaya sebep olan bir konudur Karı koca hayatındaki uyum Ahenk ve cinsiyetin oluşması Ve farklılıklarla mümkündür Bu farklılıklar Mutlaka saygın olacaktır. Çünkü mesela diyelim ki benim adım ne? İnsan. Senin adın ne? Senin de insansın. Ama bu insan kelimesinde iki tane kavram var. Dibine nazıt. O onda onunla nazıt. Üns diyorsunuz. Üns kelimesi. ilgi duyan, iltifat eden, sevecen, e, diyalog kurmak isteyen, iletişime müsait bir kavramdır. Üns kelimesi. Nesi? unutan, hata hata eden bir özelliğe sahip. Şimdi iki tane zıtı Cenab-ı Allah bir araya getiriyor diyor ki, insan diyor. İki zıt. Bundan dolayı Hazreti Mevlana ne diyordu? Sizin benliğinizde hem Musa var hem de Firavun var. Benliğinizdeki Musa'larla Firavunları yenin. Ey anneler. Dünya getirmiş olduğun çocuğunuza yüce Allah'ın Falhamı, fujurahı ve takvahı. Allah hem fujuru hem de takvayı ilhamla verdi. Takvai temsil Musa, fujuru temsil Frawundur. Öyleyse sen takva gücün ile fujur negatif olan, yanlış olan, hata olan Dünyanı ne yapacaksın? Düzelt ve ıslah edeceksin. Tıpkı bunun gibi aile hayatındaki bu farklılıkların bazıları zıt gibi kullanır. Diyelim ki. Ben tez canlıyım Olabilir Hanımın da ağır canlı Buyur İki tane fark Yani ben bir anda her şeyin oluşması istiyorum Yani beş dakikada benim yapacağım işi Evlendiğim hanım on dakikada yapıyor İşte bu artı beş dakikalık zaman dilimine Benim sayı göstermem gerekiyor Böyle ağır azem iş yapıyor Ben de canlı hareket yapıyorum Siz bu farklılığı Tek boyutla düzeltmeye yeltendiğiniz zaman kavga başlar. Bunu ne diyorlar? Saygılı ol. Saygılı olmak gerekiyor. Öyleyse Allahu Teala bakıyorsunuz. İşte bedenimiz topraktan gelmiş. Ama bu işte bedenimize canlılık veren ruh Allah'tan gelmiş. Hiç bağdaşıyor mu? Zıt. İki zıt. Biri toprak, biri Allah. Allah'ın ruhundan Allah'ı ruh Ve nefahtu fîhi min rûh kendi ruhundan ruh ama bu beden kafesine girmiş olan ruh bedeni canlandırıyor. Yemesini içmesini tüm ihtiyaçlarını Cenab-ı Allah topraktan karşılattırıyor. İki zıt Allahu Teala birle getirmiş. Ne diyor şimdi? Ruhunu, ahiretini dünyaya galip getir. Kazanan dünya, ahiret olsun. Göreceksin, kazanırsın, ahirette kazansın. Cenneti de kazananlardan olmuş olursunuz. Bütün bunlar, bütün bunlar işte 80-90 100 metrekarelik evde yaşayan Karı kocanın öncelik daha anne baba olmadan, daha bak, çocuk yok bir şey diye o, o, o konuya daha girmedik. Sadece evlendiniz, nikahınız kıyıldı, hadi serbestsin denildi ve nihayet çark dörmeye başladı. İşte dönem bu çarkın dişlisinin kırılmaması için, muhtemen bir aile kazalarının yaşanmaması için sizleri tam 10 dersle bu ev hayatının dışarı çıkartmayacağım. Önce evin içerisinde. Gün gelecek mutfağa gireceğiz beraber, gün gelecek yatak odasında, gün gelecek antrede, gün gelecek konuşma yapacağız, istirahat edeceğiz. Ancak ne zaman ki dış kıyafetini giyip, çantanı eline alıp da camiye mi gidiyor, konferansa mı gidiyorsun, ziyateme mi gidiyorsun, o konumuz tam 10 ders sonra başlayacaktır. İlk dersimizi 20 ders olarak aile hayatının altyapısına oluşturduk. İkinci bölüm, bu düzlüğe çıktık, gelişme bölümünde evin içerisine sokacağız karı kocayı. Ama burada dışarı çıkmak yok size şu anda. Önce şu evimizi halledelim. 80 metrekarelik evi idare edemezsen, hayatının ev dışı bölümünü hiç idare edemezsin kardeşim. Önce şu evin içerisini halledelim. Bu anlayışla bu program zaten icra sahasına konulmuştur. Ha, baktaki evde elhamdülillah evlilik hayatının mamasını verdik, sütünü verdik, sütten kestik. Artık çok kaliteli, vitaminli, efendim... Etli yağlı yemekleri Hazmetme seviyesine gelmiştir Bu aile o zaman dışarı çıkabilirsin Diyeceğiz serbest Nereye gidersen git Allah'ın izniyle Korku yok Hüzün yok yani gitmiş olduğun salondaki Bir saat kalışın eğer seni dinden imandan ahlaktan fatettin soyutlayacaksa Kaldır at böyle bir imanı ya Öyle bir iman mıdır Allah aşkına Sen fraunların sarayında Mücadele verecek bir imanı Bir ilmi bir bilgiyi bir kültürü almamışsan hemen yıkılırsın Küçük çahlı bir günah seni muhalef edebilir. Onun için içindeki benliği, muhalefet ede ede ede ede ede o nefis dürtülerini, o kuvvetini kontrol alabilirsiniz. Muhalefet. Muhalefet. Nefsine ağır gelen her şeyi yapmak, nefsine kolay gelen şeylere biraz düşünmek. Acaba bir hayat sürmek, iç güdülerimizdeki negatif olumsuzlukları eden ve nötür sokan bir olgudur. Evlilik hayatımızın, Adım adım ilerliyorum tabi konuyu sizlere sunarken. ikinci bölümünde iki ekten bahsedeceğim. Evlen, mek. İki, ever, mek. İki tane ek var. Mek, mek. Dersimizin konu başı neymiş şu andaki ara bölümde? Mek. Ne demek mek? Mek. Birincisi, kızımız bekardı. Nişanlandı. ...nikahlandı, evlendiği an ona bir rütbe verdik. Mekkeki makam demektir. Makam, konum, statü diyorlar ya, rütbe, terfi etti. Kızlık dönem bitti, hanımlık dönem başla demektir. Bir makam veriliyor bak, evlenmek. O Mekkeki'nin hem evlendiği erkek bilecek... O kızımızı dünyaya getirilen annesi bilecek, babası bilecek, kaynınası kaynatası, eniştesi, dayısı bir toplum bilecek ki artık bu evlenmiş olan bir hanımdır. Bu bir rütbe almış, terfi etmiş, bekarlığa Allah'a asmak denilmiş, üc Allah'ın bir başka emriyle, farzıyla, vacib ile buluşmuş haşir neşir olmak için öyleyse buna verilmiş olan bu rütbeyi, bu farklılığı, bu konumu, bu statüyü iyi değerlendirmek lazım. Saygı lazım, edep lazım. Ben şimdi kızım evet benim kızımdır, Sülümden gelmiştir. Ama kızımın bana göstermiş olduğu 3 yaşından başlayıp 20 yaşına kadar tam 17 yıl boyunca bana gösterdiği bir itaat mekanizması var. Babacığım kelimeleri var. Hayatını ortaya koymuş olan bir kızım evlenmiş. Evlendiği an benim hem din kardeşim hem kızım şu anda anne adayı diyor. Evime geliyor ayağa kalkıyor. Ama ben dışarıdan bir mümin kardeşim geldiğim an hem kapıda karşılayacağım onu. Buyur diyeceğim, ilgi göstereceğim, alaka göstereceğim. Koltuğa buyurun diyeceğim ama benim evlenmiş olan kızım baba olarak beni ziyaretecek ben onu "İş ner? Geldim." diye bağıracağım. Çok tuhaf bir şeydir ya Şefaatini umduğum yoluna kurban olmuş olduğum Peygamber efendim hiçbir zaman kızına "Gel Fatıma ben buradayım." dememiştir. "Bekle kızım geliyorum." demiştir. Gitmiş, o dönemdeki o ev ortamında dış kapıya kadar gelmiş, elinden tutarak çeke çeke getirmiş, oturacağı yere beraber tutmuştur Baba budur. Bakımdan evlenmek, okum iki o hanımefendiye bir rütbe vermiştir. Bu rütbeyi kaynana bilecek. Kayınpeder bilecek. Efendim söyleyeyim, çevresindeki akrabaları bilecek. Ay rütbe kazandı ya. Adım yüzbaşıydı, binbaşı oldu. Binbaşıydı ne oldu? Ne oldu? Yarbay oldu, yarbaydı, albay oldu e, Çıraktı, kalfa oldu, kalfaydı, usta oldu e, Bütün bunlara saygı duyuyorsun da, rütbe görüyorsun da Bekar bir kızımın evlenmekle beraber rütbe aldığına niyet aklına vardıramıyorsun? Değer ver, önem ver, saygı dur Ki o da şahsiyetini, izzetini kaldırırdan devam etsin Ama sen öyle değil de daha bir çocuk yönüne koyacak olursan Onun içerisinde kız muamelesine koyduğun zaman gelişemez o ...ruhen gelişemel, fikren gelişemel, fiziken gelişemel... ...böyle pers işte... ...kendisini atar işte... İşte mutfağa gideyim, yemek yapayım... ...bugün neydi, üktü gündü... böyle hayat mı böyle... ...Allah Allah... ...hani bu farklı can unutacaktı bizi... ...her günümüz yepyeni bir gündü... ...Cenabı Allah her yepyeni gün geliyor... ...ya kullanmış olan bir gün vermiyor Cenabı Allah biliyor musun sen? Kullanmış olan bir günü süreyi hiç yaşadınız mı? Yok kullanılmış olan bir günü verir cenab Allah. Her gün ömrümüze takdim etmiş olduğu... ...20 saat, 24 saat... ...pırıl pırıl. Bir dosya kağıdı, tertemiz. Enayav mincedid diyor hem de. Ben yepyeni bir günüm ey Adem oğlu. Beni iyi kullan. Bak ben yepyeni bir günüm. Taze bir günüm. Cenab-ı Allah bile yaşayacağımız bu tertemiz... ...pırıl pırıl günümüzü... sen de tertemiz kullansana. Ama biz bayatlatıyoruz. Hemen bozuyoruz. Hemen kirletiyoruz... Derdi al sana kirli gün. Sen bana verdiğin 24 saat tertemiz bir zaman dilimin al sana kirli günler. Günahlı saatler, mehruzlu saatler, haramlı saatler. Böyle bir şey olabilir mi? Öyleyse, öyleyse kıymetli kardeşlerim. Evlenmek eki, mek eki günümüzde pek itibara alınmıyor. Bir anne bir baba istiyor ki 3 yaşındaki Fatıma'sını, 3 yaşındaki Ali'sini 60 yaşına gelse dahi kendisi 80 yaşında olsa hala çocuk yerine gülüyor. Bu olmaz. Çocuklarınız katiyen yaşına göre değerlendir Allah aşkına. Ne diyordu Hazreti Efendimiz? Bak bir daha söylüyorum buradan. Allah aşkına iyi dinleyin. Çocuklarınız ile 7 yaşına kadar oynaşın. 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15'i geçince de istişare etmeye başlayın. Danışın diyor onlara danışın. ...babalara, annelere ve herkese verilmiş olan bir talimat görevdir bu. İkincisi, evermek. Bak, evlenmeyi tanıdık. Evlenmek, demek ki Mekkeki buymuş. Şimdi sıraya ne geldi? Evermek. Yani, eve erdirmek. İkinci, ikiz kardeşi de eve erdirmek. Yani, o evli olan kızımız ve delikanlımız... Eve kavuşuyor. Kur'an-ı Kerim bunlara beyt kelimesi ev demektir ama en çok üzerine durulan kelime mesgendir. Mesken. Biz aile mektebine katılanlara ev kelimesini mesken ibaresiyle kavramıyla sunmaya çalışıyoruz. Çünkü mesken çok farklı bir kimlik arz dolayıdır. Ben sizleri 80-100 metre karelik Yaşamış olduğumuz evlerinizi Kur'an'ın dilindeki meskenle size bir tarif etmek istiyorum. Mesken ne demek? Mesken olarak baktığımız zaman konuya mesken olarak kurumların en temeli ve en yücesidir meskenler. Meskenden üstün bir yer bulamazsınız siz yergizinde. Hükümet konağı yok canım. Başbakanlık konutu yok kardeşim olmaz. E, Cumhurbaşkanlığına oturmuş olduğu Çankaya Köşkü hayır. Mesken, hepsinin altyapısıdır. Temeli mesken çünkü. Onlar meskenin üzerine bina edilmiş olan binalardır. Bu kadar önemli. Senin 80-90 metrekarelik aile ortamını paylaşarak yaşamış olduğun evin veya Kur'an ortaya koymuşluğun mesken, ne köşkle tartışılır, karşılaştırılır, efendim, ne villayla, ne şunla bunla. Onun adı neymiş? Mesken. Hiçbir kurumla kıyaslanmaz mesken. Çünkü alternatifi yok. Çünkü meskenler mübarektir. Meskenler bereketli bir kurumdur. Bereketli. Hani diyor tebarakellezi biyedihi'l mülk. Mülkü enleton Allah ne mübarek bir Allah'tır. Bak bak bak bak. Mübarek, tebarak bak tebrik ediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyorsunuz. Müminin insanın yaşamış olduğu evin Kur'an'daki dili mesken Ve bu meskenler Bu meskenler mübarektir Bereketlidir Bundan dolayı Allahu Teala Bakara Suresinin 35. ayetinde Ya Adem Üskün Anta ve zevcuk Ey Adem Sen ve zevcen Beraberce Cennete yerleş Yani mesken kelimesinin Mesken geçer Efendim söylüyorum Seken geçer Sükunet geçer. Hepsi bir kapıya çıkar. Üskün. Bak o da geliyor. Sekene kelimesinden. Üskün. Burada oturacak. Cenab-ı Allah. Ey Adem. Sen ve Zevcen burada sakinler. Burada otur. Buraya yerleş. taşım. Sekinet. Sükun. Ne demek? Huzur demektir. Ne demek? Rahatlık demektir. Serin kanlık demektir. Güven duygusu demektir. Rahat etme yeri demektir. Evlendirdiğimiz kızımız ile oğlumuzun 80 metrekarelik evin ortamı o karı kocayı rahatlatacak. Rahatlatacak. Rahat etme yeri. Sen öyle mi geçiyorsun? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Size rahatlık üzü olmasın. Yani merhaba. La merhaba lahum. Onlara merhaba yok. Onlara rahatlık yoktur Allahu allah Teala. Ev hayatında her taraf merhabalarla böyle istif gibi birbirinin içerisine girmiş. Merhaba. Rahat ol. Bu evde yani bu meskende rahat edilir. Nasıl? Fizikende rahat et, ahlakan, yerken, içerken, gülerken, ağlarken hayatının hangi bölümünü bah olarak yaşarsan yaşa helal olarak seni rahat atmosferde tutan bir yer var. Bunun adı meskendir. Bundan buraya yine Nahl suresinin 82. ayeti Allahu Teala tarafından Allah size evlerinizi sekene yaptı diyor. Sekene. Yine meskun kelimesi geçiyor, Sekene kelimesi geçiyor. Burada da Allah size evlerinizi ne yapmış? Sekene yaptı. Yani oturup dinlenme yeri yaptı. Başka rahat etme yeri yaptı diyor. Rahat etme yeri. Görülüyor ki bir canı sıkılan erkek hanımıyla bozuştuğu veya kavga olmuş olduğu bir atmosferi evinin dışında Tedavi etme imkanını bulamıyor Yok Allah'ın Tedavi merkezini gösterdiği adres belli Ev diyor ev Seni Alanya'ya gidecek 5 yıldır da otel rahat ettiremez O rahatlık fizikendir Eh işte açık büfeler vardır Yersin içersin Yüzersin müzersin Ama yine senin için rahatsız İç rahatlığa erişmek mi istiyorsun Dön Konya'ya Dön Kütahya'ya Dön İstanbul'a Git hanımın oturmuş olduğu eve işte o mesken var ya Sükunet yer orası Ancak sen orada sükunet edebilirsin o, Sigaralar, içkiler Şunlar bunlar seni Sükunete erdiremez diyor Kur'an-ı Kerim Senin sükunete edeceğin yer nedir? Hanımının Oturmuş olduğu mesken Zaten hanım oradan çıkarttığın zaman meskende bir şey kalmaz Öyleyse Problemi olan, ister psikolojik olsun ister fiziki, hangi problem yaşasan yaşa Bu problemin tedavisinde dayalı döşeli bir ev olarak değil işte o evi ev yapan, pozitif enerji olan, sevgi deposu, merhamet deposu, muhabbet deposu olan bir adref olan bir kimse var Evlendiğin hanım, oraya vardığın zaman Allah'ın buyruğu ve talimatı için vardığından dolayı Allah devreye giriyor Hanımınla koca arasındaki o sükuneti, bir tabirimizde hata yapmayalım, bir barış elçisi gibi Allah kalplerini fethettirmiş oluyor. Ama kendi zannımla, kendi kişisel projelerimle, kendi yeteneklerimle yapacağım şeyin her şeyi sonu mağlubiyettir. Koy Allah'a devreye, rahat et kardeşim. Bu kadar kolay. Allah'a ve Peygamber'e devre düştü neyi halledebiliriz ki biz? Hiçbir şey yok. Koy Allah devriye bir kitabını, merhametini, ölçülerini, kriterlerini rahat et, rahat et. Bu bakımdan bizim ev hayatımızdaki evilerimizin mesken olması hususunda acaba gayretlerimiz nedir? Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü bu mesken ifadesi, seken ifadesi, sükunet ifadesi, sıradan bir ifadedir. Mesela ve anzal sekine fi qulubil mu'minin Allah Müminlerin kalplerine sekinet indirdi diyor bak Sekinetin rahatlama indirdi Allah Allah düşündüm Nedir acaba bu? Bir çekim kanunu Olayı aile hayatına yönlendirdiğim zaman bakıyorum ki Sükunet ne demek? Hanım ile beyin bir araya gelmesini temin eden Cazibe ve kaynaşma kanunudur Ben sükuneti böyle tarif ettim nihayet Evlilik hayatımızdaki meskenlerimiz Sekenelerimiz, sükûnetimizin bu kadar hikmet dolu olan özelliğinin altında yatan nedir? İşte bu tarif. Hanım ile beyin, karı ile kocanın bir araya gelmesini temin eden hem cazibe hem de kaynaşma nedir Kanundur Öyle ilahi bir kanun gibi, sosyal bir kanun gibi, bu da olayın psikolojik kanunu. Evliliğin psikolojik kanunundaki sükûneti iyi anlamak, iyi kavramak lazım. Bakımdan bizim dünyadaki bu yaşadığımız evin mesken özelliği o kadar itibarlı bir hal alıyor ki Cenab-ı Allah ahiretteki kullarına vereceği cennete ne diyor? Ve mesakin gibi, e e. Tertemiz meskenler diyor Allah Teala. Yani Allahu Teala'nın cennetteki meskeniyle müminin dünyadaki mesken arasında muazzam bir ilişki vardır. Muazzam bir ilişki. Belki bu ilişkiden dolayı ne diyor? Cennetten bir köşe görmek istiyorsan Mutlu bir ailenin yaşamış olduğu eve bak Cehennemden bir köşe görmek istiyorsan Mutsuz kavgalı olan bir ailenin yaşamış olduğu eve bak diyorlar Demek ki bizim evlerimizi Bizim evlerimizi ne yazık ki Biz farklı boyutlarda düşündüğümüzden dolayı Bu mesajları yaşayamadık, kavrayamadık Niçin? Çünkü günümüzde Mimari anlamda ele alınıyor evlerimiz. Mutfağı nasıl? Çok geniş olsun. Aman güneye baksın. Aman ışık alsın. Antresi olmaz. Şu olsun, bu olsun. Mimari özellikler öne çıkmış. Bir. Hani ne diyorduk? Gel gelin beraber hayatı Allah'la beraber yaşayalım. Kaderimizi güzelleştirelim, değil mi? Hocam nasıl ya o demiyorum. Vahvama ku me makuntum. Siz nerede olursanız olun Allah'la beraber demiyor mu? Allah'la beraber yaşadığı zaman ne diyordu Ali Ülkari meşhur alim? İster kooperatiften bir daire al, ister sıfır kilometrelik bir arsaya ev yap. Projesini mimar olarak nasıl çizden çizdir. Ama iş niyetin şu olsun. Ya Rabbi her ne kadar ben bu evde fiziken rahatlamak istiyorum. Yatacağım, kalkacağım tabii. Ancak öncelikle ben bu evde sana kulluk yapacağım ya Rabbi dese bu niyetle anahtar teslimi dalsa, tapu dalsa o evde kaldığı süreç içerisinde sanki evin içerisinde o aile için hep sevap sirkülasyonu dönmeye başarıyorlar. Bir temiz niyet başka bir şey yok. Yine mutfağını düzelt. Yine güzelliğini ortaya koy. Yine güzel plan çizdir. Ona engel olan yok ki fakat önce ilk adım naharet olsun. İlk adımda evimizde ahiretine koyalım. Benim bu evde ibadetlerin, taatların böyle sürekli devam edeceği bir atmosfer olacak inşallah. Elbette banyoda yapacaksın, yemek yiyeceksin, istirahat edeceksin, her şey yapacaksın meşru olarak. velakin dünya bağlantılı olan bölümünü ikinci plana koy, ahiret bağlantılı olan bölümünü birinci plana koy. Biz sonu öne koyduk, önü arkaya koyduğumuzdan dolayı evlerimizde istenilen huzur var mı? Bulamıyoruz. O huzursuzluğu yenmek için gelsin çanakanten, gelsin televizyon, gelsin şunlar, gelsin bunlar çanaklar manaklarla. Duya, duya, bu yakıyor ya bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz rastgele. Öyleyse dünya meskenleriyle güzel meskenler arasında Allah ilişki kuruyor. Güzel bir ilişki. Ve masakin tayyibe. Tevbe suresinin 72. ayetinde. Üstelik de ve adallah muminin ve muminat İnşallah kalmış olduğum ve virgülle burada tamamlamak olduğum evlerimizle alakalı mesajımızın ikinci bölümünü bir sonraki dersimizde sizle paylaşmak istiyorum. Hepinize bu mesken özelliğine kavuşmuş olduğuna inandığım evlerinizde sükunetle yaşamanızı yüce Allah'tan irtica. Teşekkür ederim.